Elhamdülillahi rabbil alamin ve la advane illa ala zallimin. Ves salatu ves selam ala seyidil mursalin nebiyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'i. Şimdi biz geçen ders e, iman kitabının ön sözlerini ona takriz yazanları bütün e, şeyleri biz işledik. Şimdi kitabın tam metnine girdik kitabın metnine girmeden önce bu kitap 3 bölümdür. Kitabul İman iman kitabı 3 bölümdür. 1. bölüm imanın hakikati. İmanın hakikati nedir? Bu bu bölümleri almışız. 2. bölüm imanı zedelleyen şeyler. İmanı ne zedeler? Ne ne e, onu zayıflettir, zedeler, azaltır oları işleyeceğiz. 3. mesele imanı bozan şeyler. Bozman nedir? Yani yok eden şeyler. İmanı silip götüren şeyler. Yani insanı imandan çıkarıp küfre götüren meseleler nedir? Bu kitap 3 bölümden şeydir. Tabii bunun e, orijinal e, 700 sayfadır ama biz yavaş yavaş inşallah eee Allah bize ömür vermişse eee yolunda eee biz bu, toplamaları zaman zaman inşallah derslerimizde işleriz. Bunu da bitirdiğimizden sonra iman adan zeye imanın meselelerine hakim oluruz inşallah. Bir musliman iman konusunda ne ne bilmesi lazımdır şer'an o bu kitapta var. Onun için bu kitabında bir adı daha var. İman iman meselelerinde ansiklopedisi diyebilirsin buna. O da nedir? İman meselelerinde Bütün adan zey iman meseleleri bunda var. Şimdi kitap nedir? Adı iman. Onun hakikati onu zedeleyen meseleler, onu bozan meseleler. Bu deneye göredir, Ehli Sünnet vel Cemaat'e göredir. Niye burada Ehli Sünnet vel Cemaat dedik? Çünkü fırkalar çok olmuş, gruplar çok olmuş. Her hepsi kendi kendilerini İslam'a eee nispet ediyorlar ondan dolayı biz ehl-i sünnetiz. Ehl-i sünnet nedir? Biz diğer derslerimizde açıklamıştık. Resulullah'a tabi olan sünnete uyup o sünnetin etrafına toplananlar ehli sünnettir. O zaman bizim der, biz iman meselesini kimden alıyoruz Resulullah'tan. Kimin vasıtasıyla sahabeler. Sahabeleri Tabi tabilerden kim aldı? Tabiinler. Tabiinlerden kim aldı? Atiba u tabiin. Onlarda 4 imam ondan sonra bize öylece gelmiş. Zincirimiz sağlamdır. Sağlam ayak yere basıyoruz. Ondan ondan dolayı bu bazı baz fırkalar detaylı data, yollarla almışlar bu zincirden kopup başka zincirlerden almışlar akıl mantık sokmuşlar onlar bize lazım değil. Onun için bu kitapta biz sadece bu kuşaktan gelen, bu zincirlen gelen meseleleri anlatıyoruz. Bunun haricinde hiçbir mesele yoktur. Onun için bu kitabı Adenz'e biz bitirdiğimizde ne Ash'arî ne Mutezile'ne, eee, Murci'a hiçbir fırkanın adı geçmez burada. Allah dedi, Resulullah dedi, sahabe dedi, atba-u tabiin dedi, imamlar dedi. Bunların şeyi var. Ayet, hadis, imamların sözü. Hiçbir başka bir şey yoktur bunda. Evet, şimdi 1. bölüme gelelim. O da nedir? İmanın hakikati. Şimdi imanın hakikatinde maddeler var. Bu imanın hakikati neden oluşur? Bir 20-30, 20-25 maddeden. O maddeler nelerdir? Onlara bakarım, fiğrist gibi bu maddeleri işleyeceğiz. Ondan sonra tek tek bu maddeleri alıp açıklayacağız, hakikatiyle anlayacağız. Şimdi oku bakalım maddeleri Türkçesini. Ehl-i sünnet vel cemaate göre imanın hakikati, imanın tanımı, imanın organların amelleriyle ilişkisi, ehl-i sünnet vel cemaatin imanın tanımında icma etmeleri, imanın artması ve eksilmesi, İmanın artmasının ve eksilmesinin sebepleri, imanın şubeleri, imanın mertebeleri, Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat imamlarının imanın müsemması hakkındaki görüşleri, imanda istisna, İslam'da istisna, iman ve İslam, zahir ve batın arasındaki ayrılmazlık, imanın rükünleri, iman nimeti ve semereleri, imanın faydaları ve semereleri, iman ehlinin vasıflarından bazıları. Evet, bu konuları Hep ne işleyeceğiz inşallah Allah bize ömür veriyorsa. Şimdi birinci konu nedir? İmanın tanımı. İmanın tanımı nedir? Tarifi. Tarif tanım. Yani iman nedir? İman derken terim olarak nedir? Bunda da içi terim var. Bir lügatçe iman nedir? Lügatçe Arap lügatinde imandan ne kast ediliyor? Bir de mustalah olan terim olarak Dinim. dini şer'i terim olarak nedir iman? O imanın tanımını işleriz inşallah. Şimdi birinci mesele imanın lügatçe şeyi, eee terimin anlamı nedir? İmanın tanımı. Sözlükte iman. Lügat yönünden imanın 2 anlamı vardır. Birincisi emniyettir. Yani güven ve huzur vermektir. Korkunun zıttıdır. Onu korkuttum demenin zıttı olarak ona güven verdim denilir. Nitekim oh, Allah-u Teala ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Allah onları korkudan emin kıldı. Âmene güvenlik içine girdi anlamına gelir. İste'mene ileyhi onun güvenliği altına, himayesi altına girdi demektir. El emenetu vel emanetu sadakat ve güvenilirlik demektir. Hıyanetin zıttıdır. Allah Teala'nın el-mümin ismi buradan gelir. Çünkü o kullarına zulmetmeyeceğine dair güven vermiştir. İmanın sözlükteki ikinci anlamı tasdiktir. Evet. Şimdi burada iman sözlükte iki anlama geliyor. Birisi emin, birisi nedir? Tasdik. Can can anlamda kullanılır. Emin nedir? Yani emanet vermek, itminan etmek, güven vermek. Yani yani şimdi mesela sen bir tane eden bir tane eden bir şey hissedin sığındın ona o sana bir cuvanc veriyor. Ama tamam sen gel benim yanımda kal sana bir şey olmaz. Sen burada cuvanc aldın. O anlamdan gelir. O kökenden geliyor. Onun için böyle gelir. Burada da ayette dediği gibi ve amenuhum min hauf. Onları korkudan ne yaptı? Emin kıldı. Emin kıldı. Bu ayette bu birinci terimdir. Tabii bu Lügat terimini biz Arap olmadığımızdan dolayı, Arapça dersimiz olmadıktan dolayı bunun pek faydası yoktur bize. Bir Müslüman olarak şu anda imanla terimi ama biz işlememizde ilmi olarak bir faydası var ama bunun üzerinde fazla durmayacağız. Bize lazım olan istilahi şer'i manada iman anlamını nedir. Lughatcede sadece zenginlik olsun. Biz buradan getirdik. Onun için çok konuları iman teriminde ben fazla çuğlayamayacağım çünkü Arapça olmadığı için la çuğlasan da faydası olmaz. Sadece okuyan kardeşin Türkçeden kitaptan okuduğu yeter bize. Ben öyle tahmin ediyorum. Öyle zannediyorum. Şimdi birincisi nedir? eminiyet vermektir. İkincisi nedir? Tasdik etmaktır. Evet, tasdik ne diyor? İmanın sözlükteki ikinci anlamı tasdiktir. Yani sözünü davranışıyla doğrulayan, tasdik eden demektir. Tasdik, tekzibin yani yalanlamanın zıttıdır. Kul "Rab olarak Allah'a iman ettim." dediği zaman onu tasdik ettim anlamına gelir. Mümin tasdikini açıkça ifade ettiği gibi gizleyebilir de. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Biz Allah'a iman ettik deyin. Bir başka ayette de şöyle buyurulur. Onların size inanacaklarını mı umuyorsunuz? Tasdik, emniyet ve güveni de içerir. Bu sebeple Yusuf'un kardeşleri babalarına şöyle demişlerdi. Ama biz doğru da söylesek sen bize inanmayacaksın. Yani biz doğru da söylesek sen bizim haberimizi tasdik etmez, bu habere güvenmezsin. Ve bununla kalbin tatmin olmaz. O halde kullanılış yönüne göre lügatta imanın iki anlamı vardır. Güven ve tasdik. Bu iki anlam birbiriyle iç içedir. Evet, bu iki anlam birbiriyle iç içedir. El emnu ve tasdik. Emniyetle tasdik. Çizsi bir iç içedir. Bazen böyle kullanılır, bazen böyle kullanılır. Ondan dolayı lügatçede imanın bazı alimler daha fazla kullanılır buçı teriminden daha fazla terimler çıkartmışlar. Ama onlara gerek yok. Sadece bir Müslümanın Arapçada anlaması gereken imanın meseleleri nedir? Bu çi, çi şeydir. El emnu ve tasdik. Emniyetle tasdiktir. Bunu bütün alimler bunun üzerine ittifak etmişler genelde. Fazla da bunun bunun bir şeyi yoktur. Eee eee ama bazı alimlerin daha espirili görüşleri var bu konuda. Daha güzel görüşleri var bu konuda. Eee daha kapsamlı, daha güzel anlam, anlamak için bu iman meselesinin lugat meselesini de tam şeyine tekmişler. Oturtma oturtmuşlar yerinde sistemini. Bundan da birisi Şeyhül İslamü bin Taymiyidir. Şeyhül İslamü bin Taymiy'nin daha değişik bir imana zenginlik katmış. Yani bunu yıkmıyor bunu tamamlayıcı bir görüşü var yani tamam diyor iman emniyet ve tasdiktir ama buna bir ek ekliyor hakikaten o eklediği ek bakıyorsun iman onuyla daha zenginleşti sisteme oturdu yani kareler yeri yerinde otururdu, oturmuş gibi çok güzel bir şey oluyor bu, bu zenginlikten dolayı burada muallif bunu zikretmiştir şimdi şeyh-i islamın sözü nedir İmanın lügat anlamı konusunda Şeyhülislam İbni Taymiye'nin başka bir görüşü daha vardır ki bu da onun isabetli görüşlerinden ve başarılı tercihlerinden birisidir. O imanın anlamların içine ikrar anlamını da dahil etmiştir. Evet, ikrar anlamını. Yani şimdi biz ne ne ne gördük? Birinci anlamı nedir? Elm. İkinci tasdik. Üçüncü ikrar. İkrar nedir? İkrar yani ikrar. Zaten Türkcedir, Aracadır. Ortak bir şey. İkrar ediyorum bir şeyi. Evet. Yani itiraf etmek gibi ikrar ediyorum bir şeyi. Bununla hakikaten bakıyorsun bu üçü birbirine olduğunda imanın tam içini dolduruyor. Kelime anlamıyla. İçi boyna yemeği sokuyor. Evet. İçi doluyor. Bu terimin yani güzel oturuyor. Bunun da bunun da bu coğrafi de ispatlamak için Şeyh Hüseyin Hüseyin'in güzel delilleri var, tanımları var. Onu güzelceye açıklıyor. Evet. Çünkü ikrar ettiği anlamına gelen akarre lafzı bir takım sebeplerden dolayı şer'i imanın anlamını diğer lafızlardan daha doğru bir şekilde ifade etmektedir. İbn-i Teymiye bu sebepleri zikretmiş, sonra bunları akla uygun olarak münakaşa etmiş, imanın tasdik kelimesinin eş anlamlısı olduğunu iddia edenlerin görüşünü kuvvetli bir şekilde, reddettir bir ilmi araştırmayla reddetmiş ve bunların eş anlamlı oldukları iddiasını çürüterek çürütecek şekilde aralarındaki farkları zikretmiştir. Evet şimdi biz deriz bu üç terim birbirine geleceği bunu reddetmiş şekil İslam. Ama neyi reddediyor burada? Eş. İman sadece tasdiktir. Yani o diğer âlimler diyorlar ki özellikle kelam alimleri selef'in metodundan çıkan âlimler öyle yerleşmiş bize geliyor. Bütün lügat kitaplarında neler diyorlar? İmanın anlamı tasdikti. Bunu reddediyor Şeyhülislam. Buna Çünkü bunda kalsak, tek bunda kalsak birçok yerde çetrefil oluyor ortaya çıkıyor. Bu çetrefili kapatmak için ta şeriattan taviz veriliyor, itikattan taviz veriliyor. Ki gördük ileride başka fırkaların akidesini okusan iman meselesinde bu ortaya çıkıyor. Şeyh-i İslam diyor Hay hayır biz imanı lugacca anlamını tam versak o zaman ne oluyor? Akidemiz de o zaman ortaya çıkıyor. Şimdi biz e, hata bizdedir diyor. Hata bizdedir. Hata şeriatta sorun yoktur. Kim diyebilir şeriatta çetrefil var? Şeriatta çetrefil yoktur. Bizim aynı işimizde çetrefil var. İşte onu çok güzel ilmi bir tartışmayla tabii çok uzun uzun bunlara bitmiş. Sayfeler yazmış, ispat etmiş ilmi bir konuda ama biz burada bazı konuları alıntı almışız. Dedik ki bu bizim işimiz değil ama biz bunları bu anlamayı da bu bu zenginliği de bilmemizde yararı var. Ama Şinbahar yine Tayyip ne diyor bu konuda? Şeyhülislam rahimeullah şöyle der. İmanın ikrar lafzıyla tefsiri aralarındaki farka rağmen tasdik lafzıyla tefsirinden daha uygundur. Evet. Daha sonra şu bu birinci görüşü. İkrar lafzı diyor tasdikten daha uygundur. Tek başına tasdikten yani. İkrar iman ettim. Çünkü diyorsun ben iman ettim. Ne ya? İman ettim mesela güneşe Güneş var dünyada, iman. Ediyor. İnanıyorum bu dünyada güneş var. Ay var, yıldız var. Bu ne diyor yani? Tasdik ettim. Eee ama ikrar ettim daha vurgulu oluyor. İkrar ediyorum yani. Çünkü ikrar nedir? Gönülden. Bir de bir de şey meselesi, iman meselesi gaybi olduğu için İkrar tasdikten daha uygundur. Şimdi güneş meselesinde diyorsun tasdik ettim. Çünkü gözümle gördüm tasdik etmek lazım. Ama iman meseleleri gaybi mesele olduğu için ikrar lazım buna. Bu ikrar da görmeden ikrar ediyorsun. Güneşin varlığına iman etmek uygun değil yani. Tebi güneşin varlığına iman ettim. Güneş zaten iman etsen etmesen güneş var. Senin iradenin haricinden. Ama olmayan şeye iman etmek, onu iç ikrar etmek daha uygundur gaybi meselelerde. Evet, ikinci sözünü daha sonra şöyle der. Malumdur ki iman ikrar demektir sadece tasdik demek değildir. İkrar hem tasdik kelimesiyle ifade edilen kalbin sözünü hem de bağlılık ve itaat anlamındaki inkiyat kelimesiyle ifade edilen kalbin fiilini ifade eder. Evet bak dediğimiz gibi iman gayb meselesi, geybe iman meselesi kalbi meseledir. Ama eee zahir görülen bir şeye iman etmek aklidir, nazaridir, gözden görünendir, elden tutulacak bir şeydir. Bunları da bir tasdiktir. Ama ikrar Dür'i bin Teymiye, kalbin kavludur. Kalbin dilidir. İkrar edin bak. Evet. Bir de kalbin amelidir. Kalp bir şey istese onu, onu zorlandırır. Beynini, fikrini, azalarını ona zorlandırır. Evet. Cirkü'l İslam iman ile tasdik kelimelerinin eş anlamlı olduğunu iddia edenlere karşı çıkarken de şöyle der. İman tasdikin eş anlamlısı değildir. Çünkü görülen veya görülmeyen bir şeyden haber veren herkes için doğru söyledin anlamında sadak te ya da yalan söyledin anlamında kezzep de denilir. Gök bizim bizim üstümüzdedir diyen kimseye yine doğru söyledin veya yalan söyledin denilir. <gülüyor> İman lafzına gelince bu ancak gayipten yani görülmeyen bir şeyden verilen haber hakkında kullanılır. Konuşurken müşahede edilen konuşurken müşahede edilen bir şeye haber veren mesela güneş doğdu veya güneş battı diyen bir kimse için biz onu tasdik ettik denilir. Biz ona iman ettik denilmez. Evet. Evet, devam et. Bu sebeple konuşmacılar şahitler ve benzerleri hakkında biz onları tasdik ettik denilir. Biz onlara iman ettik denilmez. Çünkü iman kelimesi güven anlamındaki emin kökünden türemiştir ve ancak habercisine güvenilen bir haber hakkında kullanılır. Mesela güvenilir bir kimse gaybi bir konuda haber veriyorsa amenna yani iman ettik inandık denilir. Bu sebeple Kur'an'da ve başka bir yerde ona inandı anlamında amene lehu tabiri ancak bu tür yerlerde kullanılır. Evet, güzel. Çok güzel açılan. Yani Şen dediğimizin burada ilmi, şey iç biçinde kendisi ifade etmiştir. Evet, o bir sözüne geçelim. İbn Taymiye sözlerinin devamında şunları söyler. İman kelimesi lügatte tasdik kelimesi gibi teksit kelimesinin karşılığı değildir. Çünkü malumdur ki lügatte haberci için doğru söyledin veya yalan söyledin denilir. Veya biz onu tasdik ettik, doğruladık veya biz onu tekzip ettik, yalanladık denilir fakat her haberci için biz ona iman ettik veya biz onu yalanladık denilmez evet. birce şey fark ortaya çıkıyor ortaya çıktı fark gördünüz mü yani hakikaten iman meselesini ikrar girdiğinde terimine tam yerinde oturuyor yani bu datayları kim biliyor alimler biliyor ama tek başına tasdiki koysan o bir konularda müşkülat oluyor yani içinden çıkamıyorsun müşkülatı delil olmuş oluyor evet Onun için bu çok güzel oturdu şimdi. Evet başka bir alim... ...muasir alimlerden... E, ...Şeyh İbn-i Üfeym'in de... ...çok güzel bir... ...bu konuda evet. İbn-i Teymiye'yi... ...desteklemek, aynen görüşü tercih etmektedir. Daha güzel bir açıklaması var. Onu da muhennif burada almış. Onun önce bir paragraf daha alındıydım. İbn-i Teymiye'den? Evet. Tamam o konuda. ''Sen onun müminisin... ...veya yalanlayıcısısın denilmez. Bilakis imanın karşılığının... ...küfür olduğu bilinen bir şeydir.'' o mümindir veya kafirdir denilir. Küfür tekzibe tahsis edilmez. Evet. Tamam. Allame Şer Muhammed bin Salih el-Useymin şöyle der. İlim adamlarının çoğu lugatte imanın tasdik anlamına geldiğini söyler. Fakat bu konunun iyice incelenmesi gerekir. Çünkü bir kelime bir başka kelimenin anlamında olduğu zaman onun gibi mef'ul alır malumdur ki tasdik kelimesi doğrudan mef'ul alırken iman kelimesi doğrudan mef'ul almaz. Mef'ulunu harfi cerle birlikte alır. Mesela onu tasdik ettim anlamında saddaqtuhu deriz. Amentuhu demeyiz. Bilak bilakis amen tu bihi veya amen tu lahu deriz. Ancak harfi cerle mef'ul alabilen lazım bir fiili doğrudan mef'ul alan müteddi bir fiille tefsir etmemiz mümkün değildir. Sonra Saddaktu kelimesi Amen tu kelimesinin anlamını da vermez. Çünkü Amen tu kelimesi habercinin haberine karşı Saddaktu kelimesinden daha fazla bir güveni ve gönül yatkınlığını ifade eder. Evet. Amen tu iman ettim. Saddaktu gönülden çıkıp gönülden ikrar etmektir, imza koymaktır. İkrar, iharda. Saddaktu ikrardan gelmiş. Evet, devam et. Bu sebeple iman kelimesi ikrar ile tefsir edilirse daha güzel olur. Biz deriz ki iman ikrardır. İkrar da ancak tasdik ile olur. Âmene bihi dediğin gibi akarra bihi de dersin. Âmene lehu dediğin gibi akarra lehu da dersin. Evet. Yani Şeyhül Darif'i i̇şte Hazret-i Geçmişim. Hattat'ı harfi cer istemiyor. İstemiyor. Takma, evet. Ondan dolayı eee şey eee İbn Useymin de şey şeyhül İslam'ı bu konuda e, e, şey yapıyor. Teyit ediyor, destekliyor. Eee hakikaten öyle olması lazım. Bu öyledir. Şimdi bu bizim ileride önümüze çıkar. Niye bu kadar çok önemlidir? İyi bir mesele aslında. Evet. Ey Müslüman kardeşim, Allah Teala bize de sana da selef-i salihin yolunu göstersin. Bil ki İman gibi hakikatlerin anlamı şeriat vasıtasıyla bilinebilir. Güneş gibi şeylerin anlamı lügat vasıtasıyla bilinebilir. Kabz, tutmak, teslim almak gibi kelimelerin anlamı da örf vasıtasıyla bilinebilir. Şer'i tanımla lügavi luga tanım bazen birleşebilir. Bazen de şer'i anlamın lügavi anlamdan daha kapsamlı olması sebebiyle farklılaşabilir. Bu gibi durumlarda şer'i anlama itibar edilmesi gerekir. Çünkü biz onlara al bir çünkü biz onlarla Allah'a ibadet ederiz. Evet. Şimdi burada müellif ne diyor? Çok önemli bir meseleye vurgulayacak. Bu fayda nedir? Bu faydayı zikretti Şeyhül İslam burada. Yoksa o da diğerde hemen sadaka tüylen işi bitirirdi diğer kitaplar gibi. Ama burada vurgunu vurmak için, onun için diyor ey Müslüman kardeşim, benle veya sana Allah selef-i Salih salihinin yolunu öğretsin ve nesip etsin. Çünkü selef-i salihiyeluk kurtuluş yoludur. Ketrefilsiz bir yoldur. Teslimiyet yoludur. Alemdir, eslemdir, ahkemdir. Ne diyor? Biz meseleleri üç şey, e, meselen e, hakikatleri ne ile biliriz? Bazını şeriat ile biliriz. Bazını lügatça biliriz. Bazını adet urfça biliriz. Mesela güneş nedir? Güneş lügatçe alırız. Güneş nedir? Bir e, şey, gökcevin adıdır. Bir gezegenin adıdır. Bunu lügatçe biliriz bu Güneş'tir. Ama iman terimini şeriatle biliriz. İman nedir? Şeriatın taksis ettiği iman imandır. Bize sırf lügatçesi lazım değil. Anlatabildim mi? İkincisi mesela kabz teslim almak. Mesela bir şeye bir şeyle teslim aldım. Fıkıhta geçiyor. Evet. Bu nasıl birün urfta Ne anlaşılıyor kabuldür. Ya yaşayacak bunu örfte, adette, örften anlaşılır biliriz. Ondan dolayı bazen şer'i terimlerden lügatçe terimi matematik aynen olur. Bazen ayrılır. Mesela ayrıldığı meseleler nedir? Mesela iman. İman mesela iman şeyde tasdiktir ama Kelimede nedir anlamı imanın Allah ve رسولuna Allah'ın gönderdiği şeylere iman edip onunla amel etmektir. Mesela namaz. Namaz kelimesi lügatcede dua eşittir. Yani namaz Allah'a ben namaz kılıyorum yani dua ediyorum. Namaz salat duadır. Salat duadır. Ama şeriatte nedir salatın tanımı? Şeriatta salat nedir? Salat bir ibadettir. Tekbirle başlar, teslimle biter, muhassas özel özel zamanlarda mekanlarda yerinde zamanında belirlenen bir ibadettir. Onun için eee ihtilaf ettiği konuda bizim için önemli olan nedir? Şer'i terimlerdir. Şeriatı anlaman terimler bizim için önemlidir. Bazen değişilir. Bizim için değişmek önemli değil. Biz şer'i terimden anlaşırız. Şimdi bu iman meselesinde tasdik Niye Şeyhül İslam tasdiki taç başına diyor tasdikta kalsan onu yok etmeye çalıştı. Taç başına tasdik olmaz. Tasdik ikrarla beraber, amen imanla beraber, eminle beraber olması lazım. Bu üç terim, bu dört terim, beş terim de olsa bunlar birbirini tamamlıyor. Çünkü bundan dolayı bazı fırkalar iman meselesini içi boşalttılar. Dediler iman lügatte tasdiktir. Şahit şer şer, şer Şer'i terbiye ilmi ıı ıstılahta da imanın anlamı nedir? Tasdikti. Bir dene diyorsa Allah'a inandım tamam bu iman etmiş olur. Kalbi şöyle değil. He dilden söylemek yeterli değil. Fiile dökmesi lazım. O zaman fiili iptal etler. Onun için bu elimizde eee görürüz bunun ne kadar tehlikeli olduğu için. Onun için şeyh Halis'ten bu konuyu öğrenmiş. Yani temeli sağlam atıyor. Bina sağlam kalksın şeyh Halis'le. Eylesünnetin tabii Şeyhülislam bunu kendi cebinden getirmiyor bu lafı. Selef-i Salih'in görüşünü burada aktarıyor tabii. O zaman da terimler böyle anlaşılmamıştı. Ondan dolayı bu terimler bu zaman o zaman da Şeyhülislam şey yapmıştır. O zaman böyle anlaşılmamıştı mesele. Yani böyle teferril yokuydur, şübetler yokuydur. Selef-i Salih'in imanı ihrar diye şey yapıyorlar. Evet. Dolmet bakın Şeyhül İslam'ın burada bir sözü var. Şeyhül İslam İbn Teymiye rahimeullah der ki: Bilinmelidir ki Kur'an ve hadistteki mevcut lafızların tefsirleri ve kastet kast edildikleri anlamlar peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenilmişse artık bunlar hakkında ne lugatçıların ne de başkalarının sözlerine itibar edilmez. Bu sebeple fıkıhçılar dediler ki isimler 3 türlüdür. Namaz, zekat gibi bir kısım isimlerin anlamları dinden öğrenilir. Güneş ve ay gibi bir kısım isimlerin anlamları dilden öğrenilir. Kabus, tutmak, lafız gibi bir kısım kelimelerin anlamı da örf öğrenilir. Evet. Yani bu dediğimizi Şeyh Hüdyuslam güzel atılamış. Evet. Bir sözü daha var. Yine Şeyh Hüdyuslam İbni Teymiyya Rahimahullah şöyle der. Müslümanların diğer imamlarının metodu da şudur. Budur. Peygamberin beyanına ulaşmak için bir yol buldukları zaman onlar başka hiçbir şeye dönüp bakmazlar. Bu imamların yönteminin dışına çıkanlar bidat bidatlerin içine düşerler ki O zaman da ya Allah hakkında bilmedikleri bir şeyi söylemiş olurlar veya gerçek dışı bir şey söylemiş olurlar. Bu ise Allah ve Rasulü'nün yasakladığı şeylerdendir. Yani Şeyhül İslam burada bir ölçü koyuyor. Neyi ölçü koyuyor? Teslimiyet meselesine, Allah'ın dinini anlama meselesinde, Allah'ın dinini yaşama meselesinde. Dür selefe uyanlar selefin yolu, metodu bu konuda nedir? Şeriat'a teslim olmaktır. Şimdi burada ne demek istiyor? Şimdi başka bid'at bid'at olan başka bir gruplar, fırkalar ne yapıyorlar? Eee işaret... Ne diyor? Diyor selefin yoluysa, selefin yoluysa selefçindir dedik. Sahaba, o ona tabi olan dört imam. Bu onun o dört imama uyanlar. Bunların yoluysa nedir? şeriata teslim olmaktır. Ves vallahumma yoluna, yoluna teslim olmaktır. Bunların yolu hak İslam'dır. Bunların yolu nedir? Teslimiyettir. Bu bunlar başka yola çıkmazlar. Şeriat'a teslim olurlar. Ama diğer ehli bidat yoluna yapmışlar. Ehli bidatler başka bir yol seçmişler. O da nedir? Terimlerle oynuyorlar. Terimlerle oynuyorlar. Kendi akıllarından, akıl fabrikasından ne çıkırsa ona inanırlar. Bu çok tehlikeli bir şeydir. Akıl dediği bu konuda çalışamaz. Çalışma hakkı yoktur aklın. Akıl ne konusunda çalışır? Allah'ın verdiği nimetlerde hayırdan şerrı ayırt etmekte, e, iyiyle kötüyü, zarerliyle faydalıyı ayırt etmekte ama akıl gaybta canlı şmaz bizim dinimiz gayb dinidir. Ne olması lazım? Teslim olması lazım. Bunlar faktalar terimleri bozdular. Ondan dolayı İbn Teymiyye'l bidat ehlinin yolları eee değişiktir. Eee Allah va Resul'un teslimiyetinden çıkıyorlar. Ama kimse de diyemez ben Allah va Resul'una karşı geliyorum. Ne yapılar? Terimlerini için boşaltırlar. Başka şeyler doldurlar. Minhum bu terimden de şey iman meselesidir. İmanı tasdik dediler. İmanın anlamı lügatte tasdiktir dediler. O zaman lügatteyle de terimi de buna göre oturturlar. Lügate göre tasdik dediler. O zaman bir tane Allah'a iman ettim derse yeter buna. Hayır. Bu ne oldu? Terimin içi boşaldı ama biz Resulullah'tan bize gelen ilim iman meselesinde öyle değil. İman meselesinde bize gelen ilim nedir? İman Allah'a teslim olmaktır kalpten, dilden ikrar etmektir, amelden onu canlandırmaktır, hayata dökmaktır. Bu olmadıkça imanın içi boş kalır. İşte bu, bu da var, ondan dolayı çok önemli meseledir. Terimler de yeri yerinde oturması lazım. Terimler de yerinde oturur. Çünkü ehli bil'ed zaten buradan bize giriş yapmış. Evet buradan şeytan ciriş yapmış ve bizim dinimizi itikad meselesinde özellikle çok meseleleri de bozmuştur. Burada nereden geldi? İslam yeniden saf temiz Arab Yarımadası'na Allah diyor kalpleri taradım en saf en temiz kalp kimdir? Arab Yarımadası'ndaki Arapların kalbidir. Onların da içinde en saf Kureyş'tir. Kureyş'in de içinde Ashab-ı Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Dini bunlara teslim oldu. Bunlar dini teslim aldılar. Bunlar olduğu gibi dini aktardılar. Bu yayıldıkça ülkeler İslamiyet Çin İmparatorluğu çöktü. Onların ankazları üzerinde kalın ümmetler Arapça bilmiyorlar. Bunlar ne yaptılar? Kendi felsefelerini de kendileriyle beraber İslamiyete getirdiler. Bu sefer ne oldu? Onların etkisiyle, akıl mantık etkisiyle Araptta akıl mantık diye bir şey yok uydur. Şimdi bu babda Arap gördüğüne inanırdır. Fıtrat sahibidir yani. Ama eski imparatorlar mesela Bizant Bizant'e nereden gelmiş Bizanslar? Bizanslar çok eskiden Roma'da, Konstantinopolis'te, İstanbul'da, Şam'da, İskenderiye'de, bunların hepsi dünyanın dünyanın yarısından fazlası Rumların idi. Mezansların nedir? Bunlar çok Sokrates, Platon duyduğumuz felsefeciler, melozuflar. Bunların hepsi nedir? Akıl mantık yürütmüşler. Çünkü şeriat şeriatlara inanmamışlar ve haberlere inanmamışlar. Kendi aklını, kasır aklını bu dünyanın görüşünde bu büyük kavunun, büyük azametli şatafatlı bu Allah'ın yarattığı evrende fikir yürütüyor. Ne oldu? Bu bu bu biliciler toplandı bu ümmetlerde. Bunlar şey gibi kabul edildi. Olması olmazdır. Bunlar gerçeklerdir ama İslam geldi. Arap Yarımadası'nda fıtratları temiz olan Araplara teslim etti bunu. Onlar da olduğu gibi inandılar, öğrendiği gibi aktardılar. Bundan sonra işte bu eski kavimler Rus'ta da bu vardır. Rus da yüce bir imparatorluktur. Parisiler, Farslar, Onlar da ne yaptılar? Onlar da kendi inançlarını İslam'a taşıdılar. Bu sefer ne oldu? Müslümanlar da bundan hakkıyla teslim olmayanlar, kalplerinde şüphe olan şeytan bunu şeye kurcaladı. Bu sefer felsefe, kelam bu dine sokuldu. Abbasilerinde biliyorsunuz ortaz dönemlerinde kitaplar tercüme olmaya başladı. İş bayağı şeyinden çıktı. Onun için niye çıktı Allah dinini koru mu değil mi? Hayır, Allah dinini koru. Bu bir imtihandır. Bir imtihandır. Sen Allah her, her şey her her her insan çaremez gösterse, o zaman kimse Allah'a karşı gelmez. Her salih insanın sen yolunu kırsan, bir laf söylesen, Allah seni çarpsa önünde ne olursun? Kimse bir şeyse, şey şey şey diyonu. Bu imtihan dünyasıdır. Onun için bu akide babında da Mut't babında da, men hiç babında da Allahu Sübhanu Teala bu bir imtihandır. Burada her şey ortaya çıktı, karıştı. Ne olacak bu sefer? Hakkaçin teslim olursa, birinci sahabe fıtratıyla, kim teslim olursa o cennetin yolunu tutmuştur. Teslimiyet budur işte. O, onun için bular, bu terimler o bir kavimlerden, o bir umratorlulardan, o bir eee kültürlerden ne geldi? Muslan, Müslümanlara geldi. Onları getirdilerken kendileri bu sefer başladılar ne yapmaya? Terimlerin içinde akıl mantık yürütlemeye. Nasıl ayetlerin bu oyunlarını eğiyorlar, delilleri eğiyorlar, zorla istedikleri yere getiriyorlar. İşte tefelli yerlerde dolaşan o bir şer'i şeyleri törpülüyorlar, hatta ortaya yolu bulsular. Zorlanıyorlar. İşte kelam ilminin bütün şeylerine, kitablarına inseniz bir de selef ilminin Resulullah Ashab-ı Tabi'nin ilmini görseniz, bu bir ikisini birbirine araya getirirseniz, aynen ben dedim ortaya çıkıyor. Çok zorlanıyorlar. Ama yapıyorlar, ondan sonra akıl yürütler. Bu hepsi nedir? Şeytan işidir. Şeytan, bu akılcıların imamıdır zaten. İlk önce kendisi akıl kattı Allah'ın indinde. Ne dedi? Beni ata taş yarattı ona taş yüklüdür onu şeyden yarattın çamurdan yarattın o zaiftir ben nasıl buna süz dedim e şimdi bizle ne diyoruz nasıl hep teslim olalım işte mutlak şeyine e, akıl mantığa yatsın din İslam dini akıl dini mi akıl dini mi senin mantığıyla akıl dini değil İslam dini nasıl değil çünkü akıl kabul eder mi? O bir dünyada şey var. Cennet, cehennem var. Akıl görmediği şeyi kabul etmiyor. Nasıl kabul edecek? Kabul etmiyor akıl. Ben ne bileyim o bir dünyada cennet, cehennem var. Nasıl kabul eder? Ben gördüm mü inanacağım? Onun için akıl yanıltır seni bu konuda. Nasıl göz insanı yanıltır? Göz daha kalitesizdir akılda. Akıl imandan daha zayıftır. Şimdi bir bardağın içine bir kalemi koyuyoruz. Kalem ne görünüyor? Yamuk görünüyor. Ama aklın ne diyor? O kalem düzgündür diyor. Göz seni aldatıyor. E akıl da seni aynı aldatır. O zaman ne aldatmaz seni? Allah'tan gelen vah salatünalallah Allah'tan gelen vahye, emre teslim olmaktır. Sen aklı kılavuz eden kendin olmaz. Akıl gaybi meselelerde kılavuz olmaz. Yol gösterici olmaz kel testin olacak. Akıl da ona uyacak. Ama akıl nerede çalışır? Şer'den şerri, beyazdan siyahı ayırmak için olmuş. Sen yerlerini değişsen ne olur? İşte bu konudan dolayı da bu türlü şeyler eee kelamciler, bid'at ehli İbn Teymiyye burada onun için bu, bu sözü özellikle düz zikrediyor. Bularının yolu teslimiyete çoludur. Fıtrat yoludur. Terimlerin de ismini şeriyete uygun görürler. Yani terim lügatte geldiği gibi kabul etsek onu altında kalmayız. Zaten Türkiye'de hatırlıyorsunuz bir kadın bir ara çıktı dedi namaz kılmak şart değil televizyonda da çıkıyordu. Namaz kılmak şart değil diyordu. Neydi mi? Namaz, namaz diyor lügatte doğadır. E ben oturduğum yerde dua ederim. Kilisede yapıyorlar şu anda Hristiyanlar. Kilisede onu istiyorlar. Pazardan pazara gelip oturup dua ediyor. O da namazdır. Bizi buyla getirmeyi istiyor. Bu kadın şöyle haklı doğru diyor terimle ama biz terime teslim olsak işte bu kadın haklı. Ama alimler diyorlar ki, eee terimlerin lügati anlamı var. Bir de istilahî şer'i anlamı var. Şer'i bazen lügata muvafakat eder bazen etmez. Bizim için önemli olan nedir? Şer'i anlamıdır. Namaz lügatçe dua dem, şer'i cenadır, özel bir ibadettir. Ben onu öyle yapsam ne olur? Yerinde iş olmaz. Onun için bizde terim önemli değil. Terim ıstılaha uyması lazım. İşte bazı halli birer terimden ıslaha çıkar düşen oluyor. Tehlike oluyor. Resulullah'ın metodundan şeyinden çıkıyoruz. Evet. Şimdi bundan sonra İmanın müsemması, kapsamı konusunda da durum böyledir. Çünkü tasdik ehli sünnet ve el cemaat imamları nazarında sahih ve meşhur olan görüşe göre iman kelimesinin şer'i anlamının parçalarından sadece biridir. Kitap ve sünnetin nasları da buna delalet eder. O halde lügat yönünden imanın tercih edilen anlamı güven, tasdik ve ikrardır. İkrar da iki şeyle birlikte gerçekleşir. Kalbin itikadıyla Yani kalbin haberleri tasdik etmesiyle, kalbin ameliyle, yani emirlere itaat etmesi ve boyun eğmesiyle. Evet. Şimdi burada müellif son şöyle kapatıyor meseleyi bu meseleyi. Diyor ki imanın müşennasında tasdik bir cüzdür. Tam anlamı değil lügate de imanın. Bir cüzüdür. Tam anlamı der dediğim gibi çetrefi düşeriz ileride bir cüzdür. Bir cüzüdür. Asıl ehli sünnete göre seçkin imanın lügatî anlamı nedir? İk, i̇krar ki emin, emniyet, tasdik, ikrar bu üçü bir araya gelirken ne oluyor? İmanı karalarını doldurur, içini doldurur lügatte de oturur. Ondan sonra ne oluyor? Biz terime bakar çarşın iman Orada hiç zorunluluk çekmiyoruz iman anlaman meselesinde. Bu üçüncü bir araya geldi. O zaman iqrar da iki şeyden olur. Bir kalbin inancıyla, itikadiyle, içi kalbin amaliyle olur. Kalbin inancı nedir? Kalp imandan neye iman etmiş ona iman etmesi. O haber geliyor kalbin için o mesele geliyor kalpçin ona iman etmesi kalbin neydir itikad edir, ameli nedir o haberin gereğine uymaktır bu da kalbin amelidir onun gereğine uyup boyun eğir bu ikrardır mahkemede ne diyorsun evet ben suçuma ikrar ettim yani her şeyi kabul ettim ben imzam attım teslim. teslim oldum bu ikrardır işte Onun için iman ettim ben. İkrar ettim. Teslim oldum Allah'ın her deliğine. Ama sadece tazdik ettim. Tazdik ettim ben yerimde oturmuşum. Sabaha kadar tazdik ederim. Evet inanırım doğrudur. E cereyini yap. E ya, cereyini yapmaya gerek yoktur. Ben buna inandım dedim. Git başımdan dersin ona. Olmuyor işte. O zaman ikrarı katmamız lazım ki sistemi otursun. Şu anda Lugacze'de İman toparlasak şöyle deriz. En enniyet, tasdik, ha? İkrar. Ehl-i bidat neyin üzerinde duruyor? Tasdik, tasdik. üzerine dururlar. Çünkü tasdik işlerine gelir. Terimleri iman meselesinde tasdikten ne manalanıyor. Ama Ehl-i Sünnet bu üçüyle amel ediyor. Çünkü terimede şimdi geçeceğiz. Onun da anlamı nedir? İman itikattır kalbi ikadettir dilini karadır amelin azalarının amelidir evet lügatçe olarak iman bu kadar kafadır evet şimdi imanın nedir lügatçe budur önümüzdeki derste haftaya inşallah imanın terim anlamıyla terim nedir ıstılahi anlamda şeriatı anlamda iman ne şey yapıyor onun o detaylarını anlatırız. Dinde iman nedir? Evet. Dinde dinde iman nedir? Müslümanlar iman derken neyi anlıyoruz? Bunu da şey yaparız, ağa oluruz inşallah. İman meselesi arkadaşlar dersi bitirmeden önce iman meselesi çok önemli meseledir. Buna ihtimam vermemiz lazım, ilgi göstermemiz lazım. Çünkü her şey iman üzerine oluyor. İman düzeldi, iman doğru oldu mesele müminin meselesi sağlamadır iş. İman her şeyin başıdır. İman meselesinde de ümmet ilk ihtilafa düşenlerdendir iman meselesinde. Onun için imanı biz ehli sünnete göre anlatacağız. Bu iman kitabında da en büyük özelliği nedir? Hiçbir fırka, hiçbir terim, hiçbir şeyin haber, haberi yoktur. Sadece selef-i salihinin Resulullah'tan gelen iman nedir onu anlatıyoruz. Inshallah önümüzdeki derste bunu devam ederiz. Walhamdulillahirabbil alamin ve sallallahu ala sayyidil mursalin nabiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.